93. Bölüm Cumanın Fazileti Cuma günü büyük bir gündür. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bugün ile İslam'ı yüceltmiş ve bunu Müslümanlara mahsus muazzam bir gün kılmıştır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerime malinde açıkça görüldüğü gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cuma günü dünya işleriyle uğraşmayı daha doğrusu Cuma namazına gitmekten alıkoyan her türlü işi haram kılmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz Allahu Teala bugün de ve bu makamda size cuma namazını farz kılmıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim mazireti olmadan üç cuma namazını terk ederse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun kalbini mühürler. Diğer bir rivayet şöyledir. Kim peş peşe üç cuma namazını terk ederse o kimse İslam'ı arkasına fırlatıp atmış olur. Adamın biri İbn Abbas radıyallahu anh'a gelip ömründe hiç cuma namazını kılmamış ve cemaatle namaza katılmamış birinin durumunu sordu. İbn Abbas radıyallahu anh o kişi cehennemdedir dedi. Adam bir ay süreyle gelip giderek aynı soruyu İbn Abbas radıyallahu anh'a sordu ve her seferinde de o kişi cehennemdedir cevabını aldı. Hadis-i Şerif'te belirtildiğine göre daha önce Cuma günü ehli kitaba yani Yahudi ve Hristiyanlara verilmişti. Fakat onlar bugün üzerinde ihtilafa düştüler ve sonra onlardan alındı. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu günü bize hediye etti ve onu Müslümanlara bırakarak onlar için bir bayram yaptı. Sonradan gelmelerine rağmen Müslümanlar bugüne liyakatte en önde olanlardır. Ehli kitap Müslümanlardan sonra gelir. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cibril aleyhisselam bana geldi. Elinde beyaz bir ayna vardı. Dedi ki, bu Cuma'dır. Rabbin bugün de Cuma namazını senin için bayram olarak farz kıldı. Senden sonra da ümmetin için bu farz devam edecektir. Ben dedim ki: Bugün de bizim için ne var? Dedi ki: Bugün de öyle hayırlı bir vakit var ki kim o anda Allahu Teala'dan hayırlı bir şey dilerse eğer o dileği kendisi için takdir edilmişse Allah Celle Celaluhu onu kendisine verir. Yahut takdir edilmemiş ise daha büyük olanı kendisi için saklar Ya da başına gelmesi takdir edilmiş bir şerden Allah'a sığınırsa Allah Celle Celaluhu mutlaka ondan daha büyük bir beladan korur Bize göre o günlerin en şereflisidir Biz ahirette o güne Yevmül Mezid Yani nimetin zirveye çıktığı gün deriz Ben niçin dedim Cibril aleyhisselam dedi ki, Rabbin cennette beyaz milikten daha hoş kokulu bir vadi seçmiştir. Cuma günü olunca İliyun makamından kürsüsüne iner ve cennetliklere tecelli eder. Cennetlikler onun yüce cemaliniz seyretme şerefine erişirler. Onun için bugüne Yevmül Mezid deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o günde yaratıldı. Cennete o günde girdi. Yeryüzüne o günde indirildi. O günde tövbesi kabul edildi. O günde vefat etti ve kıyamet de o gün kopacaktır. O gün Allahu Teala Celle Celaluhu katında Mezid yani nimetin zirveye çıktığı gündür. Melekler cuma gününü semada bulunanla isimlendirmişlerdir. O gün cennetliklerin Cenab-ı Hakk'ın cemaline nazar kılma günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her cuma günü 600 bin kişiyi cehennemden azat eder. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cuma günü salim geçerse, diğer günler de salim geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gün güneş tam tepedeyken, zevalden önce cehennem yeniden alevlendirilir. Bu vakitte namaz kılmayınız. Ancak Cuma günü bunun dışındadır. Cuma gününün tamamı namaz olduğu için o günde cehennem alevlendirilmez. Ka'bul Ahbar radiyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şehirler içinde Mekke'yi, aylar içinde Ramazan'ı, günler içinde Cuma gününü ve geceler içinde de Kadir gecesini diğerlerinden faziletli kıldı. Dinilir ki Kuşlar ve haşerat cuma günü karşılaştıkları zaman şöyle der Selam selam ne iyi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Kim cuma günü veya cuma gecesi vefat ederse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şehit sevabı verir ve kendisini kabir fitnesinden korur